Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir sorunun cevabını zihinlerimizde netleştirmeye uğraşıyoruz. Müslüman Allah'a ahiret gününe, ölüme, mezarda hesaba ve dirilmeye iman ettiğini söyleyen birisi olduğu halde ki böyle olmamasını gerektiren bir şey yoktur. Kendi ahiretini imha edecek uygulamaları nasıl yapıyor? Kendi ümmetiyle ilgili gaflete nasıl düşüyor? İbadette ihmalkar nasıl olabiliyor? Mesela milyar müslüman içinde cehenneme inanıyor musun diye bir soru sorulsa herhalde bu soruyu sormayı bile hakaret kabul eder insanlar ama günlük hayatta cehenneme girmeyi 10 kere 20 kere gerektirecek iş yapılıyor Allah affeder hata ile oldu bir şeyler söyleyip insanlar kendilerini geçiştiriyorlar bir sahabeye bakıyorsun, yüzde yüz cennetlik bir insan düşünüyorsun. Kendini cehenneme girecek ilk aday gibi görüyor. Bir başka Müslümana bakıyorsun, gafletin en derin duygusu, kuyusuna düşmüş. Ama sorsan herkesten önce cennete gireceğini düşünüyor. Ölülerine ashab-ı kiram öldü, merhum oldu dememişler hiç. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vefat edince Rafiki A'la'ya yükseldi dediler. Onun dışında kim ölürse ölsün sahabilerden inşallah mağfiret görmüştür dediler. Allah'a saldılar işi. Bu dönemden uzaklaşıldıkça yani Ashab-ı Kiram döneminden uzaklaşılıp batıl işlerin yaygın olduğu döneme geldikçe insanların Cehennem korkusu aşağıya düşüyor, cennet garantisi hep yükseliyor. Bu rahavet nereden geliyor? Bu rahavetin doğal sonucu olarak birey bazında böyle düşünülünce mesela ev kredisi almayı kendisi için mübahlaştırınca Müslüman. Onun gibi diğer diğer diğer diğer Müslümanlardan da bu tip ev kredisine helal diyenler çoğalmaya başlayınca, toplum bu sefer Allah'ın haramlarını sanki helalmiş gibi algılamaya başlıyor. Cennete, cehenneme inanıyor musun? Sorusu sormak bile neredeyse suç. Elbette inanıyor insanlar diye düşünülüyor. Peki bunları nasıl yapıyorsun? deyince cevap yok. Cevap yok. Bir tehlike daha var ortada. Bu kadar basit, madem inanıyorsun cehennemin varlığına, faizin haram olduğuna, zinanın haram olduğuna, ıvırıp kıvırıp yapsan da çalmanın haram olduğuna madem inanıyorsun, neden böyle bir iş yapıyorsun sorusuna cevap veremeyince insanlar, birisi çıkıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile vaat edemediği kadar cennet vaat edince onun peşine takılıyor insanlar. Şunu bana hediye edersen cennetliksin. Ben Mehdi'yim diyen peşine topluyor. Ben sizi kıyamet günü kurtaracağım diyene inanılıyor. Neden? En başta cehenneme inandığın halde Niye cehenneme girecek işlere izin veriyorsun sorusunda aklı tıkanmıştı ya insanların. Daha sonra o tıkanmış akıllara birisi gelip sana cennet bedava. Sen benim garantimdesin cennette deyince hiçbir Allah'ın kulu demiyor ki yahu. Mağara arkadaşı bu Bekir'e bunu vaat etmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üstelik de cennetlik olduğuna dair kaç kere işaretler bulunuldu. O ayak ayak üstüne atamadı. Bu adam nereden bu cesareti buluyor diyemiyor. Sorunumuz bizim zekamızda değil ama aklımızı tıkattığımızdadır. Aktif olmayan bir akıl kullanıyoruz. Din konularında. Paraya ve diğer dünyevi işlere aklımız tam çalışıyor. Ama bilhassa yeni gelen nesiller, İslam'ı bir asır sonra yaşayacak olanlar, Allah ve peygamberi konusunda, cennet ve cehennem konusunda, Kur'an'a göre yaşamak konusunda, ciddi bir şekilde tefekkürü kapatmış durumdalar. Bu yüzden caminin sağında ve solunda iki banka olur mu yahu? Soramıyorsun kimseye sıkışan bu bir siyaset hoca olarak sen siyaset yapma diyor başka türlü düşünen filanca hocanı da krediyle ev almıştı diyor e, cehenneme beraber mi gireceksin sonunda müslümanların uydurdukları gerekçeler komik derecededir kalbinin temizliğine bak ben bir yere bakamam ki ben senin namazına bakarım komik ve çocuksu gerekçeler hayatta bir defadır düğünde istediğini yap ya zaten her şey bir defa deneniyor ölüm de bir defa deneniyor bir mermi de insana bir defa isabet ediyor bir defalığına ölüm denemesi yapılabilir mi yani bugün İslam ümmesi olarak bir akıl tutulması yaşıyoruz güneş tutulurdu eskiden şimdi akıl da tutuldu yani güneş tutulması zaten oluyor. Akıl da tutulmaya başladı. Akıl tutulması yaşıyoruz. Bu akıl tutulmasının en önemli göstergesi aklı tutulmamış birisi deli yerine konuyor bu toplumda. Radikal diye anılıyor. Allah'a, Kur'an'a ve şeriata çağıran sünneti uygulayalım diyen birisinin Müslümanların camisinde bile yeri yok. Olmayabiliyor. İnsanlar Allah'ı anlatan hoca efendileri bile ayırıyorlar. Onları güldürüp neşelendiren hocalar iyi hoca oluyor. Onları etkilemeyecek ashab-ı ve eski ümmetlere ait duyguları, hatıraları anlatanlar da iyi hoca oluyor. Hatta onlar daha da iyi oluyor, daha duygusal anlatıyorlar çünkü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini olduğu gibi anlatanın itiliyor. Toplumdan itiliyor. Bu itilmenin nedenine uyandırıyor çünkü, rahatsız ediyor. Geç yatan bir çocuk, 3-4 saat önce kalk okula gideceksin diye annesi tarafından uyandırılmaya çalışılırken ki, o stresli ve yırtıcı cevabı çocuğun, o hırçınlığı nereden kaynaklanıyor? Uykusunu bölen birine olan tepkisinden kaynaklanıyor. Ümmeti Muhammed uyandırmaya çalışandan da rahatsız. Bu böyle mi devam edecek? Hayır. Elbette böyle devam etmeyecek. Allah'ın dinini ve imanını, ümmetini dert etmiş kulları da bulunacak şüphesiz. Ama ve kalilun min ibadiyyeş şekur. Onlar hep azınlık olacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de ashab-ı kiram nüfusun yüzde doksanı değildi. Arap Yarımadası, daha sonra Irak Adası, Şam bölgesi bunlar hesaplandığında nüfusun yüzde biri bile değildiler. İslam medeniyetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kurduğunda nüfus oranı, dünya nüfusunun yüzde biri, binde biri bile değildi. Şimdi de değil zaten. Dolayısıyla bir garip kalışı vardır aklını çalıştıran Müslümanın. Ya Rab bu düğünün maliyeti cehennem olursa ben ne yaparım? Diyen kulları Allah'ın hiçbir zaman %80 olmazlar. %51 bile olmazlar. Biz bu evi aldık ama be kadın bu evde biz faiz verdik namaz kılmayacağız mı hiç bu evde? Bu evde namaz kılmayacağız mı biz? Niye bu dalkınlığa düştük biz? Diyen kulları Allah'ın çok olmayacaklar. Ama kökü kurumaz hiçbir zaman. Bir Kur'an medresesinde bile Allah'ın kadınlarla ilgili hükmünü, hırsızlıkla ilgili hükmünü, zina ile ilgili hükmünü açıklarken acaba bir sıkıntı olur mu? diye Kur'an medresesinde bile garip kalmak bir kaderdir. Bu kaderden kurtuluş yok. Kim bu kadere razı ise, bu şekilde yazar, yaşamaya razı ise, biiznillahü teala fırkayı naciyedir o. O Allahu Teala'nın kurtulan kullarındandır. Bütün dünya gitse de, bir bölü yedi milyar çapında tek kalsa o, biiznillahü teala zarardı değildir. Konumuz şu, Müslümanlar inandıkları şeyi niye düşünmek istemiyorlar? Hadi inanmadıkları şeyi neyse. Kafirler ve başka bir akıntıya kapılmış olanlar, cenneti cehennemi düşünmüyor olabilirler. Müslüman, Allah'ın haramı olan faizi cebine koymaya çalışırken, bankanın kapısından girerken, nasıl cehennemde bu faiz ödenecek diye düşünmez. Yahu, bir zaman sonra cehennemin ateşi mi sönecek? Ne oluyor ya? Ve ey müminler Allah'tan korkun, bu faiz ateş demektir diyen, niye radikal, niye aşırı kabul edilir, niye sert kabul edilir? Madem aynı Kur'andır Kur'an, bu Kur'an okuyanlar niye, kimi yumuşak, kimi light, kimi kıvırcık, kimi sert hoca olur? Kur'an'ın sert ve yumuşak okunuşu mu var? Bu soruları cevaplandırmamız gerekiyor. Elbette bu sorular bir sosyolojik vaka olarak cevaplanacak ama ben bu bölümde, bu ders dizisinde bu tefekkür niye kayboldu? Ve ben kendim, eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, çay içtiğim kardeşlerim bu tefekkür atmosferine tekrar nasıl dörebiliriz? Bunu düşünmek istiyorum. Çünkü Kur'an ya ulul absar diye çağırıyor. Ey aklı çalışan kullar diye çağırıyor. L'allekum teteffekkerun belki düşünürsünüz. L'allekum tedekkerun belki hatırlarsınız. la la Düşünün. Düşünmüyor musunuz? Aklınız nerede? Kafanız nerede? Diyen Kur'an. Buradayız ya Rabbi. Buradayız. Tefekkür etmeye çalışıyoruz. Dememiz gerekiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bunun için bu ayetleri hadisleri bu tefekkür malzemesini düşünüyoruz Müslüman dertli adamdır dertsiz adam ya sarhoştur ya aklı yoktur ya da imanında sorun vardır Müslüman dertli olur kendisi ile ilgili derdi vardır ben ne yapacağım kıyamet günü diye çocukları ile ilgili derdi vardır eşi ile ilgili derdi vardır arkadaşları ile ilgili derdi vardır yaşadığı şehirle ilgili derdi vardır bu şehirde cami sayısından fazla alkol tüketilen yer var ya ben burada nasıl yaşıyorum nereye gideceğim gidecek yer kalmadı Mekke'de batırıldı Medine'ye de bu melanetler sokuldu ben nereye icret edebilirim diye uykusuz kalır Müslüman kalmalıdır ümmetinin derdini düşünmelidir bu ülke nere gidiyor niye bu ülkede huzurumuz yok bu kadar ezan okunuyor da bu ezanlar niye bize huzur getirmiyor tefekkür etmek zorundadır Müslüman tefekkür etmemek namaz kılmamak gibi bir suçtur çünkü tefekkürü olmayan zamanla namazı da bırakabilir tefekkürü olmayan kendi kazdığı kuyuya da düşebilir ona kazılmış kuyulara da düşebilir tefekkür etmek lazım e bu tefekkür bir kitapçıdan alınıp okunacak bir kitap şeklinde mi elde ediliyor Yok, öyle değil kaç asır oldu düşünme yeteneğimiz imha edildi bizim bir Din ilimleri, Kur'an ilimleri hocalara mahsus hale getirildi. Sen niye okuduğun fil suresinden bir şey anlamak düşünmedin bugüne kadar? Fil suresi deyince hayvanat bahçesinde gördüğün, televizyonda gördüğün fil aklına geldi de Allah'ın azabı niye aklına gelmedi? Bir insanlara sadece Ramazan'a bir hafta kala orucu anlat. Bayram namazını kıldıktan sonra da sadakaya fitreyi anlat, Sadakanın vakti geçmiş zaten. Kurban bayramı geldi mi de niye İsmail kurban edilmek istendi yerine, koçun boynuzu sivri olursa olur mu, eğik olursa olur mu, traş edilmeli miydi koyunun bunları anlattır. Bunlar basit meseleler değil. Ama imandan sonra, kurban teslimiyet demek, teslimiyetten sonra sıra bunlara gelmesi lazım. Abdestin farzları yerine getirilmeden, abdestin müstehaplarının bir kıymeti var mı? yani abdestin müstehapları var ee, diyelim sünnetleri var bu sünnetlerini önemsiyorsun saatlerce anlatıyorsun yüzü yıkamak farz ama onu anlatmamışsın böyle bir sıralama hatası var bu ülke nereye gidiyor İnsanlık nereye gidiyor bu coğrafyayı bu kadar berbat ettik biz bu Allah'ın bir laneti olmasın bize bunları düşünmeyi engellediler neden Kur'an-ı Kerim hoca kitabı oldu Ondan sonra incelik böyle hassas İslami düşüncelerimize gelince onlar zaten tasavvuflara yani tarikatçılara mahsus. Tarikatçılar çok kılı kırk yarıyorlar yahu. O bölümünü de onlara attık. Deden veya büyük annen iyi bir kadındaysa, o da sana şefaat edecek kıyamet günü zaten eyvallah. Din başkalarına satıldı. Bize ne oldu? Dindarlık tesellisi kaldı bize. Bu da tefekkürü zorlaştırdı. Şeyh efendi, hoca efendi sana kesin şefaat edeceği için senin cehennemden korkman gerekmiyor ki. Niye uykunu kaçırsın cehennem senin? O da yemek yedikten sonra da Ya Rabbi huri de ver bize cennette diye alay eder gibi bir dua yaptın mı da cennet senin oluyor. Bu çelişkilerin sonucu olarak tefekkür kabiliyetimizi yitirdik. Cennet bizi neşeden dört köşe yapmıyor. Cehennem Cehennem ürkütmüyor. Sırat var mı yok mu onu bile konuşur hale geldik. Sanki geçtik sıratı da arkamızda var mıydı yok muydu onu bile düşünebilecek hale geldik. İnsanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu kadar hadisine rağmen kabirde azap yok diyebiliyorlar. Bu cesaret nereden geliyor? Ya Rab peygamberinin var dediğine yok diyenle aynı şehirde yaşamam ben diyecek. Bir volkan yürekli mümin görmüyor fitne eli ondan dolayı. Bu sebeple diyoruz ki mümin dertli insandır. Müslümanın derdi vardır. Sabah ahırdan çıkıp akşam ahırına dönen bir hayvanı tasavvur edebiliriz. Ama evinden çıkıp tekrar evine gelebilen böyle hiçbir derdi olmayan elektrik varsa, su varsa, gaz varsa hayat tamamdır zanneden bir Müslüman tasavvur edemeyiz. Bir düşünce Kılavuzu olması lazım. Düşünen Müslüman olarak bu topraklarda yaşamamız lazım. Peki Müslüman madem tefekkür edecek, Yemen'i düşün, Suriye'yi düşün, Afganistan'ı düşün, Bengal'da düşün, İran'ı düşün, şurayı düşün, burayı düşün. Biz delirelim mi? Başka hiçbir iş yapmayacağız mı? Evlenmeyeceğiz mi? Çocuklarımızla neşelenmeyeceğiz mi? Ya yok mu başka bir yemeyeceğiz mi biz arkadaşlarımızla bir çay içmeyeceğiz mi hep bir araya geldiğimizde en son bombalanan yerler neresi bir listeyi aç bakalım deyip onları mı bakacağız hep sokakta sapık çocukları mı konuşacağız hiç bir çocuklarımıza bir güreşin bakalım çocuklar deyip neşeli bir on dakika geçirmeyeceğiz mi hayır öyle değil öyle değil böyle yaparsak şeytanı memnun ederiz gam keder içinde boğulmuş bir müslüman şeytanı memnun eder çünkü o gam ve keder içerisinde hiçbir iş yapamaz. Biz bir şoför gibiyiz bu hayatta. Direksiyonun başındayız. İstanbul'dan Diyarbakır'a gidiyoruz. 1500 kilometre yol kullanacağız. Bizim direksiyon başında ne yapıyorsun sorusuna verdiğimiz cevap nedir? Araç sürüyorum. Telefonum çalınca telefona da bakıyorum o arada. Yanımdaki arkadaş muz soyuyor, elime veriyor, muzu da yiyorum. Radyoyu açıp haber de dinliyorum. Sonra MP3'ü açıyorum, Abdus Samet'ten de Kur'an dinliyorum Ama direksiyon devam ediyor. Yanımdaki ile şakalaşıyorum. Bunları yapmam, araç kullanmamı engel olmuyor. Çünkü arkaya dönüp arka koltuktan, muzu alıp orada soyup direksiyona sonra dönmüyorum çünkü bir daha direksiyona dönemezsin öyle yaparsan o arka koltukta paşın kalır orada. Ama direksiyon birinci yoğunluğum olduğu sürece direksiyon hakimiyetine sorun oluşturmadığı sürece yemek de yerim ben, sandviç de yerim, radyoda dinlerim, telefonla da konuşurum, silecekleri de çalıştırırım. Hatta koltuğu ileri geride alırım. Her işi yaparım ben. Ama direksiyon birinci ilgi alanımdır. Bir şoförün bu İstanbul'dan Diyarbakır'a gidinceye kadar meşguliyetinin %70'i direksiyondur. Onun dışında bir sürü işler yapmıştır o. Çekirdek bile yer. Yol çok uzayınca uyumamak için çekirdek de yer. Seviyorsa çekirdek de yer. Dondurma dayalar. Bu yol trafiğini engellemez. Ama Direksiyonu bırakıp iki eliyle muz soyduğu zaman 120 kilometrede gidiyorsa o muz onun ecelini soyar, bitirir. Biz bu dünyada Allah'ı görmek cennetinde ve cennetine girmek için varız. Müslümanlığımız bu anlama geliyor. Benim Müslümanlık derdim Rabbimin rızasını kazanıp cennetine girmek ve cennette cemalullah'a bakmaktır. Yani benim ahiret diye bir derdim var. Bu meşguliyetlerimin en az yüzde elli beşini oluşturuyordur. Kimilerini de yüzde yetmiş oluşturuyor. Hasan Basri de yüzde doksanı oluşturdu. Ebu Bekir radıyallahu anh da yüzde doksan dokuza çıktı. Kaynama noktasına geldi neredeyse. Ama hiçbir kulu Allah'ın peygamberlerde dahil yüzde yüz yapmadılar bunu yapamazlar çünkü %100 yaparsan mesela uyku uyumazsan direksiyonda uyur kalırsın yemez içmezsen açtan bu sefer hakimiyetin tansiyonun düşer şekerin düşer kaybolur gidersin ek şeyler var evlenmezsen hayatın sürmez bir miktar çıkıp direksiyonu bırakıp şöyle bir çay içelim şurada demezsen, üç saatte bir bir mola vermezsen, uyuşur kalırsın direksiyonda. O direksiyonu da kullanamazsın. Dolayısıyla müminin ahiret derdi var. Allah'ı görmek diye bir derdi var cennette. Ama hanımıyla da neşeli geceler geçirir. Çünkü hanımıyla geçerdiği geceler, o direksiyon hakimiyetinin yüzde seksen olduğu zaman ona hiçbir zarar vermez. Çocuklarıyla oyunlar oynar. Derede yüzer. Çocuklarıyla ebecilik oynar. Çünkü o onun yüzde seksen direksiyon hakimiyeti olduğu yerde yüzde bir. Çekirdek diyese bir şey olmaz ondan. Gezmeye de gider. Arkadaşlarıyla Afrika turuna gider. Safari yapmaya bile gider. Hiçbir sıkıntı yok. Mühim olan nedir? Direksiyon hakimiyetin hiçbir zaman aşağı düşmesin. %10 direksiyona hakim, %90'da cep telefonuyla oynuyor. Bilgisayarıyla oynuyor. Sen bir dakika sonra yoksun. Tıpkı namazdan daha önemli, oruçtan daha önemli, faizin haram olmasından daha önemli, zinanın haram olmasından daha önemli işlere girdiğini zannedenin, direksiyona hakimiyetini kaybettiği için cehennemde soluklanması gibi bir sonuç alır. Yani Müslüman ticaret yapmaz diye bir kural yok. 500 tane fabrikası olsa bir Müslümanın keşke bütün Müslümanların fabrikası olsa. Yonar er, 20'şer fabrikası olsa Müslümanların. Ama fabrika ahiret projesinde, Allah ile buluşma projesinde işgal ettiği yer olarak e neyi hayatının ne kadar işgal? Mesela cumaya gitmiyorsun. Niye fabrikada işim var diye? haram bir şekilde kadın çalıştırıyorsun. Niye? iş bunlar daha iyi sekreterlik yapıyor diye. Direksiyon hakimiyetin oranları düşüyor. Hafif bir sıkıştın. Doğru bankaya ne alıyorsun faiz? Niye alıyorsun? İşte ithalat yaparken sorun çıkıyor. Peki bu defolu malları niye defolu yazmadın üstüne? Ya bir kere ürettik gitsin böyle. Haram kazanç bu. Bunlar toplanınca 1 2 3 4 5 toplanınca Direksiyon olan hakimiyet düştüğünde şoförün kaza yaptığı gibi ahiret hedefi oranı da düşüyor Müslümanın hayatında. Ama kafada ne var? İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek var. Bu Müslümanın kafasında da ben Allah'a gidiyorum. Madem Aleyhisselam'ın çocuğuyum Rabbime gidiyorum, cennete gidiyorum diyor ama projede işletme hataları olduğu için istediğin kadar ahirete gidiyorum. Allah'la buluşacağım der. Allah'ın cehennemiyle buluşmaya gidiyor. Bunun bir başka örneğini daha şöyle düşünebiliriz. Bir insan zindana girer. Üç yıl, beş yıl hapis yemiştir diyelim. Bu insana dur bakayım deyip, anında durdurup emelin nedir bu dünyada dediğinde buradan çıkmak diyecek. Buradan çıkmak. Sabah akşam onun rüyası oradan çıkmaktır. Ama Yemek yiyor tıraşını oluyor elbisesini ütülüyor ziyaretçisiyle görüşüyor hapishanede dışarı çıkmayı 3 sene 5 sene hiç hayal ettiği halde yapamıyor ama her gün başka işler yapıyor. Bu insanın bu hayalini düşürmüyor bu yani bugün madem hapishanenin berberinde tıraş oldum vazgeçeyim çıkmaktan demiyor tıraş olurken de çıkmayı düşünüyor. Koğuşta yemek yerken de çıkmayı düşünüyor. Tuvalete gittiğinde de çıkmayı düşünüyor. Hep hapisten çıkmaktır derdi. Müslümanın da ahiret hedefi böyle bir şeydir. Bu dünya benim zindanım. Burada evlensem de, ticarethane kursam da, hacca da gitsem, seyahate de gitsem, çocuğumla oyun da oynasam, arkadaşımla güreş de yapsam, eğlence de yapsam, spor da yapsam, benim hedefim Allah ile buluşmak. Ahiret yani. Ahiret. Bu noktaya insan... Niye e, gelmiyor peki madem şoför örneğimiz ve abisane örneğimizi e, bil, bildiği halde niye gelmiyor? Cevap şu. İnsanların ahiret konusunda bir bilgi eksikliği de yoktur. İman şüphesi de biznilla yoktur. Çünkü nesini inkar edeceksin deden yok piyasada. Piyasada deden gitmiş. Beşinci dedesiyle beraber yaşayan bir Allah'ın kulu yok bu dünyada. Olsa olsa babanın dedesi yaşıyordur diyelim. Olsa olsa. Herkes gidiyor. Ben gelmiyorum diyen de olmamış. Dolayısıyla ölümden kimse şüphe etmiyor. Peki sıkıntımız nerede bizim? Ahiretin ne anlama geldiğine dair tasavvur yapmıyoruz. Bir ahiret var. Hocaların anlattığı Ebu Cehil'in cehennemde yanacağı ahiret. Peygamberimizi eziyet etmiş. Gavur. Peygamberimizi eziyet etmiş. O yanacak cehennemde. Bu da seyretmeye gidecek. Camın arkasından. Şömine yanarken camdan seyrediliyor. Bu da seyredecek Ebu Cehil'e. Bu nereden kaynaklanıyor? Ahiret inancı kültür olarak verilmiş, kana enjekte edilmemiş ama. Ahirete inanan müminle, ahirete inanmayan insan arasında, bir bedensel fark olmadığı gibi, filan faizci bankanın önünde, Ahirete iman eden ve etmeyen iki kişiyi tutalım. Hangisi bunların ahirete iman ediyor? Dediğimiz zaman ayırt edemeyiz bunu. Niye? E, ahirete inananın üstüne bir damga vurulmuyor ki. Ama mecburen sokarsak ikisini, bu bankaya gireceksiniz deyip silahla yatırsak ahirete iman eden belli olur. Ahirete iman eden oraya özellikle sol ayağıyla gelir girmeyeceği bir yer olduğu için, kerhen sokulduğu zaman, sol ayağıyla girer. Öbür, ahiretle ilgili derdi olmayan da, kaldırım nereye uygunsa, o şekilde ayağına atar girer. Sağ ayak sol olarak onun için fark etmez. Ahirete iman etmeyi, belli bir cümleleri kabul etmek gerekiyor. Sırat var, mahşer var, mizan var. Bunları kabul etmesen, yoksa cehenneme girersin, türünden. Bir kültür olarak, Düşünenle ahirete iman edenin hayatında yansıma vardır. Ahiret yansır diye düşünen arasında bir fark vardır. Bu fark nerede ortaya çıkıyor? Şurada ortaya çıkıyor. Bizi Rabbimiz bu dünyada yarattı. وَهَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْنَ Ahiret yolculuğunu da, dünya nimetlerini de gösterdik, ortada bıraktık insanı diyor. Allah yerle celale. Dünya kalbi ve beyni bütünüyle meşgul etmek için uygun bir yerdir. Ahiret ise çok ötelerde bir yer gibidir. Aslında herkesin ahireti 10 dakika sonra olabilir. 1 dakika sonra kimin öleceği belli olmayan bir dünyada bir dakika sonra kefenlenmiş hali olabilir insanın. Ahiret o işte. Ama buna rağmen, öyle bir denge kurmuş ki Allah, ahiret deyince getirin bir dürbün, yüz sene sonrasını gösteren bir dürbün getirin der gibi insan ahireti düşünüyor. Dünya deyince, ya dışarıda gerek yok zaten benim içimde, ki kadar böyle duygusal dünyaya bakıyor. Şimdi ahirete yüzde yüz inandığında Ebu Bekir radıyallahu anh, ke, sanki dünyayı sıfıra yakın noktaya getirmiş kalbinde. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, bize anlatılan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, ahiret payı ile kalbinde, dünya payı ya da ahiret yüzdesi ile dünya yüzdesini şöyle bir tartsan Ömer'in kalbindeki Osman Ali, Zübeyir, Talha radıyallahu anhımın Mus'ab'ın kalplerindeki dünya yüzde kaç ahiret yüzde kaç diye bir tartsan ahiret yüzde bir, yüzde iki diyebilir miyiz? Haşa! Dünya ne kadar desen yüzde üç dedin ona da yer bulamaz. Yüzde üç nerede? Hayatlarında bir yeri yok. Ebu Bekir'in ve arkadaşlarının, Hasan Basri ve arkadaşlarının, radıyallahu anhum cemiyen, dünya ile olan bağlantılarına bakıldığında, yüzde bir, yüzde iki dünyalık bir pay bırakmışlar, o da camiye gitmesi lazım, onun için namaz kılacak. Şimdi Müslüman, bankasından, evliliğinden, işte dünyevi meşguliyetler, neyse meşguliyetler ki bunlar, mesela, Banka değil bizim savaşımız. Evlilik değil bizim savaşımız. Ticaret değil bizim savaşımız. Sosyal olmak değil bizim savaşımız. Allah'ı ve ahireti kalpte yüzde onlara düşürüp yüzde doksan bunları yapmaktır sıkıntımız. Faizsiz olduktan sonra banka zaruri bir şey. Nerede taşıyacaksın bir çuval parayı? Elbette banka gerekiyor ama faiz sıkıntısı var. Faizsiz bir dünya olmaz zannımızda sıkıntı var bizim. Bunun için bugün Müslümanlar olarak biz dünyanın geçici ahiretinde kalıcı, ebedi olduğunu bildiğimiz halde pratiğimizde hangisi kalıcı? Hangisi geçici? Düşündüğümüzde, incelediğimizde bakıyoruz ki ahiret şöyle bir transit geçip gideceğimiz bir yer gibi duruyor. Dünyaya ise o biz hatta ecdadımız bile mezardan kalkıp gelecek, bizi yalnız bırakmayacaklar. Zannediyoruz. Onun için diyoruz ki bir insanın derdi ebedi olan derdi olmalıdır. Kafasındaki derdi Geçici olan dertlerden birisi ise bir insanın o düşünme kabiliyeti olmayan birisidir. O toprak depolamakla maden depolamak arasındaki farkı bilmeyen birisidir. Topraktan maden çıkıyor depolanması gereken odur. Dünyada kulluk madenimiz var bizim bu kulluk madenini tepolamamız gerekiyor namazından haccından kuranından zekatından sadakasından cihadına kadar ne biliyorsak ve her ne kadar bir insan Allah'a peygambere ahiretine iman ediyorum diyorsa da ki bu imandır zaten biz kim mümin kim kafir onu konuşmuyoruz burada Haddimizi bileceğiz onu konuşmuyoruz. Bu kör dünya nasıl bizi aldatıyor onu çözmeye çalışıyoruz. Bu dünyayı bizim aksimize niye döndürüyorlar onu anlamaya çalışıyoruz. Niye Müslümanlar bu kadar dertlerin içinden kendilerine keyifli bir ortam üretebiliyorlar bu dertle dertlenmiyorlar onu konuşuyoruz. Elbette Allah peygamber cennet cehennem Kur'an diyen biri mümindir. Ama böyle dediği halde kendisini cehenneme sürükleyecek hataları niye yapıyor insanlar? Ümmetinden niye dertlenmiyor? Ümmetinin haline niye yatırım yapmıyor? Sorusuna cevap veriyoruz. Diyoruz ki bir insanın yönelişi neyse derdi odur. Eğer bir insan, faizli ev alabiliyorsa, faizli ticaret yapabiliyorsa, zinaya göz yumabiliyorsa, kumara millidir diye bahane bulabiliyorsa, bu insan ahiret beni doldurdu diye bir iddiada bulunamaz. Ebu Bekir radıyallahu anh niye harama yanaşamadı? Çünkü %100 ahiretle dolmuş bir kalbi vardı. Tasavvuru, Hayali, düşünceleri ağzından çıkan sözleri gözüyle gördüğü şey kulağına duyurduğu şey hep ahiret. Ahiret. Şunu bakın test ediniz. herkes evinde test etsin. Hizmetçisi Ebubekir'e ait bir ticaret yapıyor. Bu ticarette, Karşı tarafı kandırıyor. Üç kazanacaksa dört kazanıyor. Ben böyle bugünkü rakamlar için özetliyorum bu olayı. Getiriyor akşam parayı bu Bekir'e veriyor. Anh. Sonra bir gün diyor ki şöyle şöyle bir hatırlıyor musun? Satış yapmıştım. Seni. Evet diyor. Onu da ben böyle kandırmıştım o adamı. Cahillik ettim diyor. Ağzını açıyor. Parmağını dibine kadar sokuyor bu ağzının kusturuyor kendini, o kazançla dün alıp yediğim midemdeki rızık dışarı çıksın diyor. Neden? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh, peygamberinden ne duymuştu? Haram yiyecekle beslenen bir vücudun eti, ateşe layıktır. Yani herkes cehenneme girer. O sözden sonra bir daha bir Allah'ın kulu Gram, Şüpheli bir şey yedirebilir mi? Üstelik de onun bir vebali yok bu işte. Böyle böyle olsun. Yüzde yüz ahiretle yönelmiş, depolanmış ve kilitlenmiş bir kafa sahibi olunca haramlar giriş yolu bulamadı. Sahabenin kadınları, tabiinin kadınları, kocaları işe girerken, Güle güle Allah bereket versin işine derken ne diyorlardı gönderiyor? Güle güle bizi unutma akşam gelirken çikolata getir demediler. Çikolata o zaman yoktu. Ama şunu dediler. Bak efendi biz açlığa dayanırız ateşe dayanamayız. Sakın bizi ateşe sürükleyecek bir rızık getirme bize. Niye? E, kadının derdi ahiret olunca kocasının muhtemel bir helal olmayan rızık getirmesi derdi oluyor onun. Bana ne? Evlenmeseydi benle helal getirsin, ben mi dert edeceğim bunu dese, belki bir kılıfı bulunabilir bunun. Ama onun kafasında böyle bir kılıfa yer yok. Müslümanın başına gelebilecek en büyük felaket, kalbini, ve dünyalık işleriyle doldurduktan sonra, kendisini ahiret adamı zannetmesidir. Bu bir aldanıştır. Hani insan bilse ben 20 senedir boş uğraşıyorum aslında yahu dese, bir gün bir Ramazan'da oturup bir tövbe istiğfar edecek, belki de eskisinden çok daha iyi olacak. Ama hem, işgal edilmiş, dünyevi meşgalelerle doldurulmuş bir kalp sahibi, hem de Allah'ın samimi kullarından biri. Niye? Ahirete inanıyor. Halbuki ahirete iman ibremiz, dünyadaki dilimizdir. Haram ve helal, zikir, günah ne kadar konuşuyor, gıybet ne kadar yapıyor, gözümüzdür, nereye niye bakıyor, elimizdir, elimizin tutmak kabzasıdır. Eğer biz, ahirete inanıyoruz diyoruz ama harama da tutabiliyorsan bu arada bu inanıyorum sözü içi dolmuyor. Tekrar vurguluyorum. Kıp kızıl kafirdir haşa böyle demiyorum. İman başka bir şey. Ama bu boşlukta iman uzun süre durmaz bunu da söylüyorum. Söylemem gerekiyor. Bu sebeple kendisini, ailesini, yaşadığı köyü, şehri yaşadığı ülkeyi ümmeti Muhammed'i insanlığı insanlığı kuşatan teknolojiyi gıda sorunumuzu uzayın bu kirlenmişliğini bu tip ayrıntıları düşünemeyen düşünmeyi kendisine zor gören insan Müslümana ufuk açmaya çalışıyoruz. Neden insanlar bu şekilde kısır bir noktada tıkanıp kalıyorlar? Bunun en büyük nedeni cahil kalmak değildir. Allah'ın bakın dediği şeye Allah'ın bakılmasını istediği gibi bakmamaktır. Yoksa dediğimiz gibi cehennemi inkar eden Müslüman yok. Zaten kafir değil biz ona selam vermiyoruz bir daha. Cenneti kim o kadar bol bahçeyi nereden sulayacak melekler diyen birini duydunuz mu hiç? Yeni yeni aklı kıtlar çıktı cennette şu olur mu bu olur mu diyorlar. Yani bir Müslüman olur da cennette o kadar ağacı nereden büyütecek melekler diyene rastladınız mı? Rastlanır mı hiç? Herkes inanıyor ama ortada bir sorun var. Çok fazla dünya ile meşgul oldun, o bahsettiğimiz yüzde oranını düşürdün mü ahiretin, tıpkı katarak olur gibi, göz hakikati durmuyor, görmüyor, dil konuşmuyor bir daha. Nasıl insan, gözü sağlam olduğu halde, gözünün üstüne bir perde iniyor, katarak oluyor da, görmüyor, ameliyatla o oradan alınıyor, tekrar yeniden görmeye başlıyor. Aynı şekilde, Müslüman olduğu halde bir insan Allah'ın ayetlerini görüp o ayetlere gafil davranabilir. Tur suresinin 44. ayeti muhteşem bir örnek olarak önümüzde duruyor. Allahu Teala Peygamberlerin tehdit ettiği büyük bir azabı gönderdiğinde ve in yarukis fen mina sema'i saqtan yikulu sehabum markum derler diyor. Hepsi biliyor ki gökten inen Allah'ın azabıdır. Ama bir kere gökten hep yağmur inmesine alışmışlar ya, yağmur onlara katarak olmuş. O bizim indirdiğimiz azabı bile ne dolu bulut bu ya, kapkara oldu gökyüzü derler diyor ayet. Demek ki insan bir kere çizgisini değiştirip, ahiretin kalpteki yüzdesini aşağılara çekip dünyalık işlerin yüzdesini yükselttiği zaman Allah onun önüne Nuh aleyhisselam gibi bir peygamber de gönderse Muhammed aleyhisselam gibi bir peygamber de gönderse o bir daha bir şey anlamıyor gökyüzünde büyük bir levhada ey filanca soyadı şu TC kimlik numaran şu Cehennemde yanacaksın, çabuk tövbe et diye gökyüzünde görülse, bu bir dizi film parçası zanneder onu. O hep film izlemeye alışmış çünkü. Hayatı hiçbir zaman gerçek sahneleriyle izlemeye alışmamış. Çocukken ana masalı dinlemiş, büyüyünce de dizi film izlemiş, hayatı körelmiş, katarak inmiş gözüne. Bu birinci sebep. İkinci sebep, insanlar bir Ramazan'dı, bir, Kadir gecesiydi gibi sebeple bir nebze uyansalar bile hemen belalar, musibetler, uyarılar geçince unutmaya başlıyorlar. İsrail oğullarını hatırlayınız. Allahu Teala onlara kaç uyarı yaptı? Denizin yol olmasını bile 3 gün sonra unuttular. Gökten azap indi unuttular. Firavun'un helakini unuttular gökten yağmur bekliyorlardı kan yağdı kan bildiğimiz kan kıpkırmızı kan yağdı ötleri patladı öbür gün unuttular bunu bu İsrail oğullarının bir özelliği değil insanın bir özelliğidir bir daha ebedi buna tutmam dediği şeye tutar sigara içer mesela sonra öksürük öksürük doktora gider doktor bu tehlikeli deyince tamam doktor bey madem öyle kanserden iyidir kurtulalım der. Dışarı çıkınca doktora ne dedi sana doktor diye sorduğunda Aa, sinirlendirdi beni ya nerede bizim çıkara getir bir yakalım diye bir daha döner sigarasına. Unutuyor insan. Allahu Teala'nın azabını ayetlerini de unuttuğu için uzun süreli bir tefekkür yapamıyor. Burada önemli bir nokta var Enam suresinin 28. ayetini hatırlamak için bunu söylüyoruz. Şimdi ben mesela zannederdim ki bu ayetleri okumadığım gençlik günlerimde, yani insanlara şöyle bir melek bir tokat vursa var ya o çenesi böyle hani tokat izi kalsa bir daha kimse namaz bırakmaz herhalde. Halbuki düşünememişim ki Babasını gömmüş adam buna rağmen rakı içiyor gene. Sıranın ona geldiğini görüyor. Kur'an ne buyuruyor burada? Velev ruddû anhu. Cehenneme girmiş. Kesin girmiş. Bağırıp çağırıyorlar orada. Ya Rabb bir daha yapmayacağız. Bir şey bize affet. Böyle bağırıp çağırıyorlar. Onları geri çevirsek Eski yaptıklarına devam ederler Allah buyuruyor. En'am suresinin 28. ayeti. Günahların göze katarak iner gibi kalbe yerleşmemesi lazım bir defa. Sen bir kere faizi kendine mubah gördün mü? Güya ev zarureti için almıştın. Sen ikinci ev için yazlık içinde alırsın bunu. Bunun için Gazali başta olmak üzere Allah dostları ne diyorlar? Günahtan kork ama günahtan daha çok onun senin kalbine yerleşmesinden kork. Yani günahı benimsiyor olmak, Allah'tan utanmamak günah işlediği için günahtan daha büyük çaplı bir günahtır. Boynu bükük olmaması Müslüman'ın sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması çok önemli. Bu çok önemli, ağır bir konu bu. Bunun da özü ileride ona da temas edeceğiz. Allah'ı hakkıyla tanıyamamaktan geliyor. Allahu Teala'nın ismini söylese, o 99 ismi say saydık ne oldu? 99 ismi saydık. Bakara suresini de ezberledik. Ashab-ı kiram niye? Sanki ateşe tutuşmuş gibi heyecanlandılar. Çünkü öyle bir idrak ettiler ki Allah'ın azizün züntikam olduğunu faizci bir milleti Allah'ın ezip kahredeceğine öyle inandılar ki, biz kültürel ve tarihsel yönü olan değerler olarak görürsek Kur'an ayetlerini, iman esaslarımızı, sonucu bu olur. Bir insan düşününüz, bu insana, mesela bir şey veriyorsunuz eline, elma gibi bir şey, ve bu bombadır, dikkat et diyorsunuz. E, e ne olacak bu? Fitili çekilmiş bir bombadır diyorsunuz. Bombanın ne olduğunu askerde görmemiş. Televizyon filminde görmemiş. Bomba nedir bilmiyor. Bu Hindistan cevizi mi diye soracak sana mecburen. Fitili çekilmiş bir bombadan kim korkar? Onun oluşturacağı tehlike hakkında bilgisi olan korkar eğer cehennemi büyük bir ateş Ebu Cehil'in kafasından tutup melekler onu oraya atacaklar diye Ebu Cehil'e mahsus bir yer zannedersek eğer biz faizden dolayı Allah'la savaşanlar zinadan dolayı Allah'ın haram ettiğini helal gibi kullananlar yalan söyleyenler, anne baba hakkı çiğneyenler, Allah'ın haram ettiği şeylere vesaire hangisi ise ayak basanlar cehenneme girecekler ve burada taş yakacak Allah taş. Niçin? Taş dünyada yanmaz bir şeydir. Onu yakarak Allah ne kadar büyük bir ateş oluşturduğunu görecek. Bu tür bilgisi olmayan cehennemi cuma vaazındaki bazılarda esneyerek dinleyen birisine cehennemde yanarsın deyince ya bizim şeyh kurtarır bizi ya. Devirirse şaşmayacaksın. Bu bombadır. Tutma buna dendiğinde bomba ise bomba. Kim der? Onu ne yapacağını bilmeyen der. Sonra da elinde patlar o. Cehennem ve cennet ve Kur'an ve ashab-ı kiram ve İslam'ın akaidi elimizde bu kadar kolay, ucuz anlaşılır şeyler olmamalıydı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh sabah namazı kıldırırken İze şemsu kuviret Suresini okurken niye bayıldı da Enes İbni Malik radıyallahu anh evine geçmiş olsuna gittik diyor. Sanki kıyamet kafasına koptu. Bize göre de yani iyi bir dizi film olur ha kıyametten. Dizi film olarak da izleriz biz kıyameti. Naus billahi Teala Kur'an'ımızın azametiyle anlaşılmadığı bir yerde tefekküre gerek duymayan bir Müslüman nesil çıkıyor demek ki. Bu Müslüman da allah Teala Nemül suresinin 14. ayetinde ne buyuruyor? Ve biha, İyice içlerine sinmiş bir şey olduğu halde karşı çıktılar Allah buyuruyor. Ya ne bilelim doğru muydu değil. Yüzde yüz biliyorlardı. وَجَهَدُوا بِهَا Buna rağmen onu inkar ettiler. Buyuruyor Allah. Çünkü Allah öyle bir e, din gönderdi ki, bu din, fıtrat gereği herkese uygun bir dindir. Allah'a iman konusunu, felsefe yapılmadığı sürece, vurgulamaya not düşüyorum, felsefesine geçilmediği sürece, Filancanın dediği mi doğru filancanın dediği mi doğru diye bir tartışmaya girilmediği sürece ashab-ı kiramın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğu gibi sade berrak, tartışmasız kim duyarsa cenneti ve cehennemi fıtrat buna uygun olduğu için anında teslim olur ashab-ı kiram öyle teslim oldular kaç saatlik ikna odasına alındı ashab-ı kiram İkna odasını alınan oldu mu ya Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh onu öldürmeye gelenleri neyle ikna etti Taha suresiyle Kur'an ayetleriyle insan fıtratı Allah konuşunca peki yarabbi diyen bir fıtrattır bu beşeri sistemlerle dünyevi menfaatlerle kirletildikten sonra anlama kabiliyeti düşüyor ne gibi bir sünger, yarım litre su emiyor mesela böyle büyük bir sünger. Siz onu pis çamaşırlı bir şeylerle bulaşıkla doldurduktan sonra masayı silerseniz hiçbir şekilde sizden masayı temizlemez, su almaz masadan. Emme kabiliyeti dolmuş çünkü insanın fıtratı tertemiz sünger gibi. Allah deyince ona kulaklarından gözüne yaş olarak yansıyacak bir ses oluyor. Ona cennetten bahsedince gözyaşları akıtıyor. Ya Rabbi beni cennetine çabuk ulaştır diyor. Cehennemi anlatınca da uykuları kaçıyor. İnsan böyledir. İnsanı felsefeyle, tartışmalarla, dinin etrafında dönen ama dinin özünü vermeyen, Allah'tan çok, din hakkında yazı yazıp çizenleri konuştuğun dersler yaparsan, duymaz insanlar o zaman. Evet, neden? Tefekkür Müslümanın temel kabiliyeti olması gerektiği halde, Tefekkür edemiyoruz, düşünemiyoruz. Allah'ı bizzat sahabe-i kiramın hissettiği gibi içimizde hissedemiyoruz. Niye cehennem deyince yandı mı bir yerim acaba diye konuşurken hani cehennem. Yandı mı bir yerim diye Hasan Basri bakıyordu. Cehennem ayeti okuyunca yandı mı bir yeri diye bakıyordu. İman bu ya. Elektriğin gücü kadar cehenneme inanmayan bir nesil geliyor. Herkes Allah'tan korkup bu gerçeği düşünsün. Elektrik çarpar mı çarpmaz mı diye kimse şakasını yapmıyor. Cehennem yakar mı yakmaz mı diye tartışılabiliyor ama. Hem de ezan okunan şehirlerimizde. Neuzübillahü teala. Bunu çözmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbin alemin.